Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Hayvan Hakları Savunucusu 12 örgüt yaptıkları ortak açıklamada hayvanlara yönelik şiddet, zulüm ve esaret koşulları yüzünden 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü'nü kutlamadıklarını ve yasta olduklarını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun kuruluşuna ve çalışmalarına verdikleri önemin altını çizen hak örgütleri bugüne dek Türkiye'de gündeme gelmeyen, birçok hayvan hakları ihlalinin parlamentoda tartışıldığına ancak bazı konulardaki hak ihlallerinin önemsenmediğine dikkat çekti. Örgütler çok yakında raporunu tamamlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'na hayvanlardan taraf olmaları ve topluma da hayvan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Toplumumuzu hayvanlara adil davranmaya ve hayvan haklarına saygı göstermeye. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nda hayvanların haklarını teslim etmeye çağırıyoruz dendi açıklamada. Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu yani Maruf İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Maruf, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, ve ilgili diğer paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturmayı amaçlıyor ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımları bir arada değerlendiriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümünde profesör olan Yurdanur Ünal, şehirlerde iklim değişikliği ile ilgili sorunlara çözüm arayacak çalışmalar yaparken, Daha kolektif çalışmalara ihtiyaç var. Örneğin şehir plancıları, meteoroloji mühendisleri, inşaat mühendisleri ve çevre bilimciler hep beraber çalışmalı ki probleme çözüm bulabilsinler dedi. Ayrıca Yurdanur Ünal, çeşitli şehir ölçeği modelleri kurgulanarak zarar azaltma stratejileri geliştirmemiz gerek. Su altı toplama havzalarının betonarme yapılarla kaplandığı yerlerde oluşacak altyapı sorunlarını çözmek için Biçimsiz yapıları ortadan kaldırmamız gerekiyor ve en önemlisi hava kirliliğiyle ilgili mücadele. Çünkü hem sağlık açısından hem de sera gazı emisyonunun azaltılması bakımından bu durum çok önemli dedi. Birleşmiş Milletler programından Erdem Ergin ise oturumda gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda aldığı pozisyonu dikkat çekti. Ergin gençlerin iklim için önceliklerine bakın ve alacağınız kararlarda bu öncelikleri gözetin, yeni gelen kuşağın beklentilerini dikkate alın dedi. Ergin aynı zamanda 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta'nın başlattığı iklim hareketine ve akabinde 20 Eylül'de yaptığı çağrıyla dünyanın birçok yerinde gerçekleşen küresel grevlerin önemli olduğunu belirtti. Bu yıl 2700 iklim olayı olduğunu belirten Ergin, yaşanan bu olayların yerel yönetimlere sürdürülebilir kentler konusunda çalışmaya ettiğini ifade etti. Sıfır Atık projesi için pilot bölge seçilen Kızılcaaman Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, %100 elektrikli yeni nesil atık toplama aracını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kullanıcı deneyimi esas alınarak tasarlanan ve üretilen %100 elektrikli aracın ürün ailesi, fosil yakıtların giderek terk edildiği günümüzde sürdürülebilir bir gelecek için iyi bir alternatif hizmet aracı olarak öne çıkıyor. Park ve bahçeler, fabrikalar, kampüsler ve şehir hastaneleri gibi alanlarda, Karbon ayak izinin azaltılmasında katkıda bulunacak yeni nesil hizmet aracı çevre dostu teknolojisiyle sürdürülebilir bir yaşam için işletmelerin sıfır adık hedeflerine de böylece destek olacak. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da belediye 2030 yılına kadar araç yakıtlarının nereden olduğu hava kirliliğini önleme planları çerçevesinde daha fazla yaşam alanı ve daha temiz bir çevre için bir dizi yeni düzenleme hazırladı. Kentteki trafik yönetmenliğinde yapılan değişikliklerle şehir merkezine araç girişinin azaltılmasına dönük önlemler alındı. Araçsız şehir hedefleri doğrultusunda toplu taşıma ve bisikletli ulaşım özendirilecek. Toplu taşıma yatırımlarına ağırlık verilirken deneme amaçlı gece metrosu da seferlere başlayacak. Önlemler kapsamında toplu taşımada ücretsiz veya daha ucuz aktarma olanağı sağlanacak Şehir içinde yaya ve bisiklet dostu tasarımlar hayata geçirecek. Tren istasyonlarında olduğu gibi metro istasyonlarına da bisiklet kiralama noktaları kurulacak. Kent merkezinde daha az otopark izni verilecek ve yaklaşık 10 bin araçlık otopark alanı kapatılacak. Şehir dışındaki park et, devam et alanlarının sayısı artırılacak. Bu sayede Amsterdam'a özel aracıyla gelenler şehir dışındaki otoparklara araçlarını park edip, kentte toplu taşımayla ulaşmaya teşvik edilecek. Keşke aynı uygulamalar İstanbul'da da yapılsa çünkü burada da artık trafik çekilmez bir hale geldi. Resmi gazetede yer alan bir habere göre Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi, Konya'nın Karatay ilçesindeki Obruk Gölü, Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Şarlak Şelalesi, doğal sit alanını koruma statüsünün yeniden değerlendirmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Öte yandan bu alanlar yapı yasağı getirilerek mutlak korunması gereken yerler oluyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecektir diyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulhan.